alalet, o dalalette Allah'ın hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bir an uçur bizleri bırakmasın. Bizden gelen neşkı işe tevhid yaşamayı ve tevhid düzenle ölmeyi nasip etsin. Ve cennette Allah'ın cemalini görenlerden eylesin. Amin. Kardeşler geçen hafta bir seminerimiz oldu. E, Rabbim hepinizden razı olsun, razı olacağı amelleri işleşsin. Yani. E, buraya gelip giden bütün kardeşler hayırlan geldiler, hayırlan döndüler ve hepsi de gittikten sonra sizlere teşekkür mesajı gönderdiler. E, bütün hepinize selamı var gelen kardeşlerimiz. Hepsi çok çok memnun olmuşlar. Ve hepsinin de tek şeyi, yani cidden imanımız arttı ve geldiğimize değdi. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Bizlere böyle bir imkan sağladığı için bir daha devamını bekleriz deyip gittiler. Hepsinin duası var. Hakikaten hocalarımız da aynı şekilde, hepsinin ayrı ayrı e, duaları var. Gerçekten bir Müslüman'a yakışır bir misafirperverlik yaptılar. Ve bizlere gerekli ilgiyi, alakayı gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Yaptıkları şeyin karşılığı ücretler ödenmez. Rabbim kat kat karşısını versin diyerek hepsi dua ettiler. Allah hepimizden razı olsun. Öncelikten bunu diliyorum. E, i̇kincisi ise kadınlar sohbetinde kardeşlerimiz baya güzel çalışıyorlar. Buraya sizler istirah ettiğiniz gibi cuma günleri burada 1 5 arasında kadınlarımızın kambaralarında sohbetleri var. Düzenli olarak. Eşlerinizi, kızlarınızı getirebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Onlar düzenli olarak akide dersleri istiyorlar. Bunları ihmal siz de kazanmışsınız. Bunu bir artı olarak hatırlatalım. Evet. Bugünkü konumuz inşallah e, alim medyus alim deniz, Bunun üzerinde durmayı düşünüyorum. E, bu konuyu hazırlamama sebepse hangi İslami kesime bakarsanız bakın kardeşlerim herkes istifade ettiği, dinini öğrendiği alim gördüğü insanı adeta bir cennetlik olarak görüyor. Yani bu hata etmez. Bu insanlara her zaman doğruyu öğretir insanların önünde örnektir tipinde, insanlarda hiç düşüncesizce bir algılama sistemi var. Hangi kesime bakarsanız bu böyledir. Şia'ya bakın masumiyete çıkarmıştır. Tasavvufa bakın, Allah'la her gün görüş iddia etmişlerdir. Veyahut muteziliğe bakın, alimlerini kendileri meseleleri öğrenene kadar adeta bir ilah şeyinde görürler. Bize baktığımızda ise hakif bizde de aynı şekilde. Mesela ben haca gittiğimde orada benimden birisi en son dayanamadı bir kapıştı. Yani Allah'a hamdolsun Türkiye'de bu pislikler belalar daha hala yok. İnşallah da girmez. Yavaş yavaş hep kişinin gösterilmesi başkalarıyla ama belli bir alime bağlanma o diyorsa doğrudur. O demiyorsa doğru değildir tipinde bakma var. Yani adeta böyle bir saplantı haline giren meseleler var. Hatta belki siz de karşılaşmıyorsunuz ama biz de devamlı karşılaşıyoruz. Bana bir soru soruluyor, ben cevabını verdiğimde ama diyor ki, misal atıyorum, Şehk bin diyor, böyle diyor, sen böyle diyorsun diyor. Yani onun yanında sen kimsin ki diyor adam. Yani Şehk bin hata bile ekse senin doğru adam ne yapmıyor? kabul etmiyor. Veya Şükşehir'in böyle demiş. Veya Şakalbani böyle demiş. Bunlar da kardeşlerim sanki insanların hiç düşünmeden gizli şirke hatta şirke bile girdikleri neler vardı noktalara gidiyor. Daha önceki sohbetleri hatırlayacak olursanız bir toplumun işadında iki şey vardır. Birisi ataları taklit yani babaları, köreleri taklit. İkincisi ise ilim ehlini taklit. Ataları, babaları taklit eden topluluğa bakın, körü körüne taklit ederler. Yani o toplum şu şekilde töre vardır, işte bir eve gidersin, erkekler bir tarafta oturur, kadınlar gelir hizmet eder, ya kadınlar ayrı otursa ya ne var sanki? Ya? Bizim töremiz böyle. Ayırlı Töre böyledir. ve dinimiz der ki, bir kayınbiraderle bir gelin, evin gelini bir odada kapalı kapılar ardında baş başa ne yapamaz kalamaz çünkü Allah yolu bu bir ölümdür der töreme de ya bir kayın birader nasıl olur yani böyle şey mi olur der bunu ne yapar töre yok eder yani töreler öyle hale gelmiştir ki insanlarda dini yaşanmaz hale ne atmıştır getirmiştir ama inanıyorum diye insan Allah'ın kitabına gidip de şöyle baştan sona yani Özenerek de değil. Baştan sona şöylesine bir okusa bile orada birkaç tane ayet muhakkak dikkatini çekecek. Ve gelin Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine dediğimizde hayır biz atalarımızın yolundan gideriz. Onların dediğine uyarız derler diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor bu tür diyenlere? Ya onlar hata etmişlerse ya anlamamışlerse hala mı? Diyerek ne yapıyor? Okuyan insanın Cehaletini bir noktada götürebiliyor. Ama asıl sıkıntı kardeşlerim ilim evleni takliddir ki bu noktada da bize örnek olarak Adi Hatip hadisi var hatırlarsanız Adi bin Hatim Medine'de çok samimi okul yazar olan bir Franskliyandı. Kendisi Allah rızılan işler filan Medine hicret etmeden gıyabında düşmanız yapmış. Hakkında propaganda yapan birisiydi. Allah Resulü oraya hizmet edince korkuyor Şam'a kaçıyor. <gülüyor> ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine ablası geliyor gidiyor Allah Resulü'nün güzel ahlakı konuşması tatlı dili onu cezbediyor ve iman ediyor. Kardeşi Adi'ye mektup yazıyor. Ey Adi senin gibi akıllı dürüst birisi Muhammed'den geri kalmasın. Muhammed çok hayırlı birisi. Gel bir tanış. Ola ki diyor kalbin yumuşar sen de iman edersin diyor. Adi ablasından aldığı mektuplan Medine'ye geliyor. Ve Medine'ye geldiğinde Allah Resulü Sallatu vesselam da tevbe suresinin 31. ayetini ashabına öğretiyor. Onlar Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini rabler edinirler. Sizlere öyle ne yapmayın, olmayın ayetini. Adi bu sözü duyar durmaz lafa giriyor ve diyor ki biz onlara Rab edinmiyoruz ki. ve Vesselam dönüyor. Siz onların şu helal dediğini helal kabul ediyor musunuz? Yani o dediği için. Evet. Haram dediğini haram dediği için kabul ediyor musunuz? Evet. İşte Rab edinme budur diyor. Ama adi ne olarak anlıyor kardeşler Rab edinme deyince rükku etme, secde etme biz yapmıyoruz ki diyor. İşte Adi'nin bu şekildeki hidayete erişi bu noktada sorduğu soruda bize Rab edinmenin nasıl bir şey olduğunu ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Ve bugün bakın ne kadar Muhammed ümmetinde sapma varsa ki geriye gidelim Hristiyanlar 71 Yahudiler 72 Muhammed ümmeti ise 73. Peki bu 73 fırkanın başında oturan alim değil mi? Yani şuradan iki tane adam kavga etse Müslümanlardan çıksa, bunlara iki fırka mı denir? Yoksa bu İslam'da bir söz söyleyip, o da bu böyle değildir, bunun zıddını savunursa mı denir? Hangisi? <gülüyor> Sözde, yani İslam'ın bir konusunda ihtilafa girerlerse bunlara fırka denir. Mesela birisi kaderde, sözlerine girmeyelim, kaderde bir laf söylemiş ve çekmiş gitmiş, insanlar ne yapmış ona tabi olmuş. Birisi tutmuş insanları alel ıttak tekfur etmiş. Demişler ki buna ne? Haricim. Birisi üstün sıfatla müskülat çıkarmış. Yani her müskülat çıkaranın adıyla bir fırka vardır. Hangi fırkaya giderseniz gidin, aldığı isim alimin ismidir Ya da künyesidir. Veyahut da ona nispet bir ismin adıdır. Başka bir şey değil kardeşim. Onun için e, alim dediğimizde alimin kim olduğunu güzelce ne yapmalı anlamamız gerekiyor. Bir de toplumda hangi meselemiz olursa olsun mesela benim kardeşimiz bir soru sordu ve benim cevabımın arkasında ben Akra Efendim dediniz değil mi? Akra Efendim'de ben soruldu üç kere bu sünnettir dedi diyor. Şimdi kardeşte bir insan'a soru sorulsa akabinde bir insan cevap verse, verdiği nedir? Mesela şimdi konuştuğumuz sohbet ne yapıyor? Kaydediyor. Bu kayıtta ne varsa dinlerken de sana ne yapacak? O çıkacak. Ne eksik? Ne fazla? Alim de neyi okumuşsa, şuraya neyi yazmışsa, gelen soruda da vereceği nedir? Budur. Yani kısıtlıdır. Bizim burnumuz ne kadar kok alır? Şu an evdeki kaçak gazın kokusunu alır mı? Ne Neden? Çünkü sınırlı bir şeye sahip. Gözler. Şu an dışarıyı görebilir mi? Aklım da belli bir neyi vardır, sınırları vardır. Bu sınırların üzerine ne yapamazsınız, çıkaramazsınız. Vallahi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulü değil mi? Ve belki de belki değil insanların en akıllısı diyebiliriz. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle kitabında sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Sen de ne yaptın? Öğrendiğiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cengiz hoş Ve dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisine bir şey sorulduğunda ne yapıyor? Biliyorsa söylüyor ama bilmiyorsa o da göre bakıyor ve ne yapıyordu? Vahiy bekliyordu. Gelirse söylüyordu. Gelmezse ben de sizin gibi bir insanım diyor. Yanımda hazineler yok. Ben kaydı ne yapmak bilmem diyordu. Allah'ın Azze ve Celle'nin bizdirdiğinin dışında kendisinden hiçbir şeyini ekleyebiliyor, ne de çıkarabiliyordu. Kardeşlerim yaşamış olduğumuz toplumda en büyük fitnelerden bir tanesi insanın, özellikle insanların içinde alim olan insanların yerli yerince değerinin kıymetinin verilmemesi. Elbette ki ilim ehli e, Faziletler bölümüne baktığımızda peygamberlerden sonra en faziletli insanlar veyahut peygamberlerle aralarında bir yıldız kadar yani fark var bir derece e, veyahut dağdaki e, hayvanlar e, denizdeki balıklar havadaki kuşlar dahi onlar için ne yapacak? Tövbe istifarda bulunacak etti ama faziletlerin yanında da insanın alim dediğimde Alime karşı takınacağı neler vardır? Tavırlar vardır. Düşünün şimdi, Aleyhisselatü Vesselam yanımıza gelse şu an, böyle bir selef bize cenahil olsa, hiçbirimiz onu kalkmak için, yani karşılamak için, kalkamıyoruz. Sünnete göre, doğru mu? Evet. Geliyor, ne bolsa Allah Resulü'nün oturduğu yer, orası. Şimdi, bir alim gelse, toplumda, veyahut da bizim de bu kabul ettiğimiz, Allah için herkes nefsini bir yoklasın. Herkes kendini ayağa kalkma ihtiyacı hissediyor mu? Bakın neler değişmiş bizde. Yani gönülde bile çok şeyler değişmiş. Halbuki bir peygambere dair halkı ashabına nedir? Yasaklanmış durumda. Onun için insanların ilim ehline davranışları ilim ehlinin de ahlakını bozmuş. Yani hem onun davranışını hem de toplumun davranışını ne yapmış? Bozmuş. Öyle hale gelmişiz ki bugün doğruyu anlatan, güzeli anlatan ilim ehli pek tutulur değil. Kimler revaçta? Mesela Hocam en çok sevdiğiniz alim acını söyler misiniz? Ben mi? Evet. Tamam. Evet şu anda. Hiç mi yok? Hiç mi yok. Televizyon açtığınız zaman bir iki çerdenize ikisi aletiyor. Bir iki çerdenize bir de şimdi kapağı açtık. Dert, tam dert tipine atmışız. Olur. Dur orayı kapatayım ben. Günümüzde niye tatip boğulu deyince herkes bayılır. Doğru mu? Cüppere bayılmayabilirsin. Öyle. Cüppere deyince bayılıyor. veya Fethullah Gülen Hoca Efendi deyince herkes ne yapıyor? Bayılıyor. Niye? İnsanların duygularına ne yapıyor? Hitap edebiliyor. Bir ağlıyor, bir sızlıyor, bir damardan giriyor, öbürü arva konuşuyor. Öbürü bir şeyler yapıyor, bir bakıyorsun toplum bunları ne yapıyor? Cezbediyor, rahatlayabiliyor. Ama hakikaten bunlara alim diyebilir miyiz? Bunların güzelce anlaşılması, analiz edilmesi gerekir ki insan hayatında kendine ne yapması, yön verebilmesi gerekir. Yine bunun yanında kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dini anlatırken insanlara öğretirken en güzel uçluğu takınarak öğretti. Ve hiçbir zaman anlatırken dini ne yapmadı sahiplenmedi. Şahabeler de Allah kendilerinden razı olsun aynı ahlakı alarak insanları ne yaptı? Eğitti. Mesela bu konuda hepimize benim tavsiye edeceğim Sinan-ı Darimin'in mukaddemesini taharete kadar okumanızı tavsiye ederim. Burada o kadar çok rivayetler var ki İlim nedir? İlim ehli nedir? Talebe nedir? Talebeyle e, alim ilişkileri nelerdir? Burada çok detaylı birçok duayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Allah'ın kemşinden razı olsun İbn-i Mesut'a yüz talaktan alakalı bir soru soruluyor. <gülüyor> Bilmiyorum. Diyor. İşte cevap versen Allah'ın kitabında bilmediğim ve sünnetinde bilmediğim bir şey ben cevap versem, yarın Allah indinde diyor, hangi yer beni barındırır? İşte bir cevap versem, ve adam bizim dinde bildiğimiz üç talak. Sen bunu yüze çıkarmışsın, ben bunu nasıl halledeyim ki Onların gelen sorulara karşı takındığı tavır neydi? Buydu. Mesela ilk bu konuyla selesten cevap veren Ömer'dir. Allah kendisinden razı olsun. Ömer'e toplanıp birileri geldiğinde ya şöyle şöyle olsa işte şöyle şöyle yatsak da bunun hükmü ne olur dediğinde Ömer derdi ki bu iş oldu mu? Yok. Olsun da bakalım. Ama bugün ya şöyle atıyorum işte şöyle olsa ne olur hocam diye sorular nedir? Çok geliyor. Ama Ömer ne derdi? Olsun da bakalım. Yani oturuyor insanlar, olmayan bir şeyleri ne yapabiliyor? Türetebiliyor ve dinde de birçok set bağlar hep bu yönünü çıkabiliyor. Hatta i̇bn Abidin'i veya Fetevay-i okusanız gülmekten yerlere yatarsınız. Yani şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur, şöyle şöyle olsa ne olur diye adamlar oturmuşlar Hüsi'si soru sormuşlar ve sebbalarını vermişler. Yani aklınız imanınız durur. Yani bunlar nereden aklına geldi? Oturmuş şeytan bir sahne, bir soluna, bir arkadaşına bunları ha böyle ve bunlara cevaplar üretmişler. Ve bugün biz bunlarla oluşuyoruz. Ve biz bugün gelip de insanlara din budur. Sah din bu. Koran bu. Sünnet bu. Amel bu. Uyarsan işte cennet. uymazsan işte afanda cehennem. Cennet de sana ayakkabı bağında yakın. cehennem de sana ayakkabı bağından yakın dediğinde bu insanların içinde ne yapmıyor? Anlaşılmayabiliyor. Yine kardeşler indiğinde herhangi bir mesele olduğunda insanların müracaat etmesi gereken yer neresi olması gerekir? Bunlar kimsenin ikrazi yok. Peki gibi ne yer neresi? Ya sen ne anlarsın Kur'an'dan? Kim tercüme etmiş? Sen ne anlarsın hadisten? Günümüze kadar nasıl gelmiş? Gibi sözlerle Kur'an ve sünnet anında rafa ne yapılabiliyor? Kaldırılabiliyor ama günümüzün olur, yahut da zamanın dedisi, bileni olur, onun sözleri ne yapıyor? Otomatikmen veriyor. Ve ne deniyor? Bu Kur'an'ın zaten tesiri kardeşim. Sen Kur'an'dan anlamazsın diyor. Geliyor şimdi. Sen diyor peygamberin sözünü ne anlayacaksın? Yani peygamber 100 tane diyor ah dese, âlem kırmızı dediyse âlemin dediğini anlayan gerekir. Çünkü sen bunu anlamazsın diyor. Ne yapıyor? Kur'an ve sünnet saf dışı yapılarak alemin konumu Allah'ın ve Resul'ün de üstüne doğru ne yapılır? Taşını veriyor. Onun için din de alim dediğimizde çok dikkat etmemiz gerekir. Ve günümüzde ciddi manada ilmi otorite yok kardeşler. Eğer hakikaten ilmi bir otoritemiz olsa, bakın yeryüzünde her taraf kana boyanmış şekilde akan Müslümanın kanı, eziyet gören Müslüman, her yerde bir sıkıntı var. İlim ehli olsa ilk konuşacakları ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, bu meseleler nedir demeleri gerekmiyoruz mu? Var mı ilmi otorite? Yok. İlmi otorite olmayınca e bu sefer Müslümanların meşgul olduğu konuları da konuşacak, tartışacak, bir araya gelip bunları hükme bağlayacak bir otoritede nedir? Oluşmayabiliyor. Bu olmayınca Hakikaten ilim eyle olanın da bu sefer ne yapılmıyor? Hatırı sayılmıyor. İlim gücünü otomatik götürüyor. Aynı günümüzdeki gibi Allah Resulü'nün işselatü vesselam öyle bir zaman gelecek ki insanlar ilim eyle gitmeyecek. Ne yapacak? Cahillere gidecekler. Onlar hem sapacak hem de ne yapacak? Saptıracak. Ve Allah diyor bir topluluğa azap edeceğim de. Onlardan ameli alıp herkesin ceder ettiğini, birbiriyle münafasa ettiğini görürsün Bugün insanlar amelde mi yarışıyor, cederde mi? Hangisinde? <gülüyor> amelde yarışan yok. İnanın yok. Ve bakın hangi kesime bakarsanız bakın, bundan iki sene önce Mustafa İslamoğlu diye birisi çıktı, hayırlı bir kadın oruç tutabilir dedi. <gülüyor> Bu haram değil dedi. Bir tek ona itiraj eden kim oldu? bu sapıf dedi ondan daha sapıf düşünce olan bir çıktı niye? o çıktı öbürünün bu pis fikri gene devam etti öbürünün sesi onu ne yapmadı durdurmadı durdurmaması sebebi işte dinde ihtilaf edildiği zaman gidilecek merzi belli değil kardeşlerim ama Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor Allah'a itaat edin Resuluna itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Şimdi itaatta üç, ikisine mutlak, emire nedir? Mukayyet, ikisine uyduğu müddetçe. Ayet devam ediyor bakın. Herhangi bir meselede itirafa mı düştünüz? Allah'a ve Resuluna götürün. Allah'a ve ahiret günde iman ediyorsanız, bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Bakın burada emir de kalkıyor. Yani sadece Allah ve Resul gündemde bu kaideyi en alttan en üste kadar öğrenmediğimiz müddetçe hiçbir meselede uygulamayacak o zaman doğruyu yanlışı da ayırt etmemiz nedir? Mümkün olmuyor. Onun için kardeşlerim alim nedir? İlim sahibi, bilen, bilgin, bilgili, belli düzeyde bir bilgi birikimine sahip olan kimseyi Arapçada alim derler. Yani bilmem ama. Bunun en asgarisinde hadis-i şerifte ne diyor a.s. Her kim bir münker görürse ne yapsın? Onu izale etsin. İzale edebilmesi için onun münker olduğunu ne yapman gerekiyor? O bilginin sende olması gerekiyor. Ve o bilginin sende olduğunda ona münkeri sen diyen değil ancak Allah'ın demesi gerekiyor. Ve ondan izale edebilmen için de kendi metodun değil yine Rahman'dan bir metotlanını onu ne yapma izale etmen gerekiyor. Bu da senin o konuda eğil olduğunu yani bilgili olduğunu ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Şahabe'ye bakın. Kimi miraçta alim inşaundı. Kimi tevhidin üstadıydı. Kimi bidatlarda. Yani herkesin konumu ne yapabilir? Farklı olabilirdi her konuda kendini yetiştirmişse ona da ne derler? Şeyh-ül Yani her alimin üzerinde, Yusuf suresinde de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bir alim vardı. Ta Allah Azze ve Celle'ye kadar ne yapar? Ulaşır. İslam'da alim, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Allah Resulü ve Vesselam'ın hadislerini sünneti bilen ve diğer İslami ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olan ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşmış kimseye dönüş. Mesela Allah kendisine razı olsun. Ee, Aleyhissalatü ve selamın damadı Ali bir yerden geçerken e, kendisine bir kadıyı tanıştırıyorlar. Ali'nin ilk sorduğu soru ona ne biliyor musunuz? Sen Kur'an'da Masih ve Mensur ayırtladı biliyor musun? Kadı'ya soruyor. Ben bilmiyorum diyor. Sen kim kadı yaptı diyor. Yani sen Kur'an'daki hükümlerin yani kalkanını, onun yerine geleni bilmiyorsan nasıl hükmedeceksin diyor. Demek ki belli bir hüküm yapabilmesi için insanın belli bir bilgiyi de ne yapması? Öğrenmesi gerekiyor. Ama muhakkak ki insanın bildiği bir şey olması mümkün Bildiğinin alimidir. Ama her aleminde üzerinde ne vardır? Bir alim. Herkesin de bildiği noktaya kadar haddini ne yapması? Bilmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki ilmin konusunda senden üsttekine bakarsan malın konusunda senden alttakine bakarsan sabredenlerden ve şükredenlerden olursun diyor. Ama İlmin konusunda kendinden alttakine malın konusunda da senden üsttekine bakarsan sabreden ve şükredenlerden ne yapmasın? Olmazsındır. Demek ki her işte ne varmış bir ee, Herkesin kabına kadarsa alacağı da nedir? Odur. Ama ilim bir deryadır kardeşler. Uçsuz, gücatsızdır. Ee, Keyf Söresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ağaçlar kalem olsa Denizler mürekkep olsa, Allah'ın ilmini yazmakla yine ne yapamaz da etmez. Hah, tükenmez. Heh, tükenmez mi gider oluyor? Bitmez. Bıkayın. Doğru. Bir o kadar daha olsa, işte sonradan Türkçe öğrenmiş, nasıl kullanacak diye soruyu Evet. Türk'e göre evet. <gülüyor> Türkçe göre hayır. Biz Türkçe konuşuyoruz. Eksik. Doğru mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Çok kabiliyetli kimseler temel İslami bilgileri aldıktan sonra belli bir ilim dalında daha çok ilerleyip özel bir ihtisas alanına sahip olabilirler. Mesela Allah kendisine razı olsun. İmam Bukhari 17 yaşındayken İslami ilimlerin hepsini öğrenmişti kardeşler. 4 yaşında hafız olan birisiydi. Ve meclise geldiğinde 61 yaşındaki hocası kalkar. Elhamdülillah delikanlı geldi. Bizim üzerimizde yükü aldı derdi. Ve meclisi terk ederdi. Yani böyle bir insan varken benim anlatmama gerek yok derdi. Herkes seviyesini ne yapardı? Bilirdi. Yani ilim yaşlan alakası nedir? Yok. Yine Hacer Aşkalan'ın Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Hacer. Ne demek biliyor musunuz? Şef. İbn-i Hacer. Buna sen de öğrettin. Bir gün Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Hacem medreseye gidiyor. Rivayetlere göre dört sene kalıyor bir kelime öğrenenler. Ve diyor ki hocam diyor ben kafam çok kalın. Yani ben burada durup da sizin zamanınızı almaktansa bari gideyim babama yardım edeyim. Çiftçilikten uğraşayım. Yani alamıyorum bir şey yok diyor. Evine dönerken gece vakti mağaralı olan bir bölgeden geçiyor. Gecelemek için bir mağaraya giriyor bir ateş yakır, Orada kıvrılıp yatarken mağaranın tavanından şap şap diye bir suyun damladığını görüyor. Damladığı yere bakıyor. Su yarmış kayaların dibine gidiyor. Nereye gitti? Beledi. Hemen kalkıyor, medreseye geri dönüyor. Benim kafam diyor bu kaya benden bir damla diyor. Su bunu bu kadar koyuyor da diyor. Benim kafama bu kadar ilim girmiyor mu diyor. Ve Bugün o diyor Hacer Askalani. İbn-i Hacer için onun ünvanı buradan geliyor. Yani taşın oğlu diye. Bu da gösteriyor ki demek ki insan isterse e, o taşı nasıl gelmişse insanda da isterse İslami ilimleri kafaya ne yapabilirmiş? Alabilirmiş. Yeter ki istesin. Yani öyle kardeşlerimiz vardır ki ben çok duyuyorum. Siz de duymuşsunuzdur. Ya benim kafam çok kalıp. Ben almıyor kafam anlamam. E 3 yaşındaki 4 yaşındaki bir meseleyi almaz. E biri birbirine bir düşmanlık yapmıştır. Alacak verecek ölene kadar unutmaz hatta mirasına bile yazar. Ben öldükten sonra falan da içine alın der yani. ne kadar da ne yapar? Yani etkilendiği her meseleyi hatırlar. Yani insan istese birçok şeyi ne yapar kardeşler? asabilir. Onun için e, insanın sadece istemesi, kendini zorlaması gerekir. Ve ilim insana girdikçe Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam'ın dediği gibi, insanlar diyor madenler gibidir. İşlendikçe ne olur? Paralar, pürufu gider. Özü ön plana çıkar. Köyde yaşayana kaba saba olur diyorlar. Nasıl? Niye diyorlar? Çünkü orada onu parlatacak, türüfunu götürecek bir ortam nedir? Yok. Avcılıkla istigal olan ne olur diyor? Gafil olur. Avcı var mı Kim var? Gafil olur diyor. Var mı gafillik sende? Daha göre olmamış. Ama ilmin olduğu bir yerde muhakkak insan ne yapıyor? Akansi gibi yeşerir. Ve muhakkak orada birçok güzellikler de gündeme gelir. Aynen 99 kişiyi öldüren insanın misaline baktığımızda adamın kalbine tövbe etme geliyor, alime gidiyor. Ben diyor 99 kişiyi öldürdüm. Tövbe etsem Allah affeder mi? Ne diyor yarım alim? Onu da kelle gidiyor. Adam 99'u öldürmüş. İstediği cevabı alamazsa onu da kelle gidecek ve yine arıyor ve neticede bir başka alime gidiyor e sen tövbe ettikten sonra Allah'a şenler ana kim girebilir ki ama sen o yaşadığın bölgede ne yapma kalma iyi insanlar olsaydı sen bu kadar günah ne yapmazdın işlemezdin diyor. bu da bakın ilmin ilim ehlinin değerini gündeme getiriyor kardeşler o da alim, o da alim. bak o canıyla ne dedi öbürü ise canını ne yaptı? Kurtardı. Bu yönden bakarsan. Hem de öbür adamın hiçbir amel işlemediği halde bir tövbesiyle cennete gitmesine ne yaptı? Vesili oldu. İşte alimin dindeki konumu bu olmalı. Yoksa alim dinde hüküm koyan veya e, insanlara e, gelen sorularına göre fetva veren manasında değil. Düşünün misal ilim ehlinin dindeki yeri şudur kardeşler. Allah Azze ve Celle kitabında erkek olsun, kadın olsun hırsızlık yaptığında ne yapın diyor. Hangi sure, hangi ayet bilen var mı? Hanımın çorumlu diye, 19'a takılma. <gülüyor> Benim hanım Gayserli. <gülüyor> Bak ben, ben nasıl kabul <gülüyor> 19 değil. Hanımın çorumlu değil mi? Kur'an'da hırsız cezası belli mi? Belli. Şimdi Fatih hırsız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ercan'da olsun. O yüzden Boran'da şahit olsunlar. Bakın şimdi. Kadı'ya gittiler. İkisi dedi ki, biz bunu hırsızlıkta yakaladık. Hırsızın hükmü Kur'an'da belli mi? Sünnette evet. de belli mi? Evet. Ne yapacak şimdi alim? Hüküm koyacak? İkisini dinleyecek. Hırsızlığına kanaat ederse hükmü belli. Elini ne yapacak? Kesecek. Hakikaten isabet edebilir mi? Edebilir. İkiye girer İkisini dinledi. Karanlıktı. Bunlar da hakikaten doğruyu söylediler ama Müslüm'ün kitabı nikahta gelen rivayet hatırlayacak olursanız Alaca karanlıkta bir adam koşuyor. Arkadan bir kadın tutun diyor. Bana tecavüz etti. Herkes tutuyor. Peygamber'e getiriyor. Aleyhisselatü olan, götürün rejim diyor. Oradan biri kalkıyor diyor ki Allah'ın nasılı. Ona tecavüz eden bendim. onu hukusu yok diyor. Adam sadece oradan koşuyor bakın. Kadın da oradan bağırıyor. Ne yapıyor? Herkes şahitmiş gibi adam doğru rejime doğru gidiyor. O ne yapıyor? İtiraf ediyor. Yani bunlar yanlış görmüş olabilir. Hatalı teşhis edebilir, tadıyı de ikna edebilir, adamın kolu çeşirdiği, ne var bunda? Bir içir, bir içir Yani hüküm belli, bir alem bir hüküm ne yapmıyor? Koymuyor. Kendinden bir şeyde ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Din de alimin yeri bu kardeşler, fazla değil. Yani alime soru sorulur, Allah'ın kitabına gider, Resul'un sünnetine gider, Oradakini getirir sana ne yapar? Kaşır. işte budur. Aldığı de bu. Ondan öte nedir? Yok. Ha, bunun tabi konumu var. Zalimin karşısına çıkıp hakkı konuşması, insanlara işaret etmesi, helal haram öğretmesi. Ama o cümlesi, Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir şey ne yapamaz? Anlatamaz. Ve dinde de bir şey dine ne yapamaz? Ekleyemez. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselam'ın yetkisi yoksa onun da nedir? Yetkisi yok. Çünkü Allah'ın izniyle Allah Resulü ve Vesselam helal ve haramını ne yapmıştır? Koymuştur. Düşünün şimdi Allah kendilerinden razı olsun insanlığın en hayırlısı Allah Resulü'den sonra Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir e, Halife iken e, temettuh hakkını ne yapıyor? Yasaklıyor. Halife Ömer de ne yapıyor? O da yasaklıyor. İbn Ömer geliyor bunu İbn Abbas'a soruyor. Diyor ki temekte hadisi yapabilirim mi? i̇bn Abbas ne diyor? Evet diyor. Allah Resulü yapmıştır. Ama diyor Ebu Bekir Ömer yasakladı. Biri halife, biri de sonra gelen insan. Ben sana diyor Allah Resulü yapmıştır. Sen hala Ebu Bekir Ömer yasakladı diyorsun diyor. Yaşmağını yüzüne koyur ve ben başına bela gelmesinden korkarım diyerek oradan ne yapıyor? Gidiyor. O sahabenin tutumu böyleydi kardeşler. Allah onlardan razı olsun. Bizim de din de alim dediğimizde bakacağımız tutum nedir? Aynı olmalı. Bakın Yahudiler, Hristiyanlar biz cennetliyiz diyorlardı. Bugün de aynısını diyorlar. Allah ne diyor kitabında? Eğer doğru söylüyorlarsa delillerini getirsin. Din de delili çalıştırmanız gerekiyor. Her kim olursa olsun size sohbet ettiğinde, bir fetva verdiğinde ne yapacaksınız? Değilir. Doğru, hocam Allah razı olsun. Ama bu hangi ayet, hangi hadis bunu bize iletirse birisi bize sorduğunda bunu ne yaparız? Ona cevap verir. Hiç olmazsa müşkilat olmaz denir ve bu mesele böylelikle halledilir. Ama biz bu şekilde tavır takılmayınca sorularımızı da bu yönlü yönlendirmeyince cevap veren insanlarda delili bırakıp bu sefer kendi anladıklarını, kendi renklerini verdiği fetbalarlar ne yapıyorlar? Bizlere yansıkabiliyorlar. Bu da birçok insanın hem satmasına hem de saptırmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Kardeşlerim Allah ve Teala kitabında diyor ki Allah'tan en çok insanların içinde korkan nedir? İlim Öyleyse ilim ehli olmaya ne yapacağız? Bakacağız Allah Azze ve Celle kitabında yine bilmiyorsanız kime sorun? İlim, i̇lim ehline. Yani zikir ehline ilim erbabına ne yapın? Sorun diyor. Ve yine Allah Resulü ve Vesselam birçok hadislerde alimleri ölmüş ve ilmiyle amil olan alimlere ise cennette birçok mükafatların olduğunu söylemiştir. Ve e, demin de zikrettiğim gibi denizdeki balıkların dağdaki hayvanların ve hatta havadaki kuşların dahi ilim ehline dua ettiğini onlar için tövbe istikaf ettiğini ne yapıyor? Hadislerde ne yaptır? Allah Resulü Aleyhisselatü Resul hiç peygamberler diyor öldüğümüzde miras bırakmayız bizim bıraktığımız nedir? ilimdir alimlerde peygamberlerin nedir? varı steridir. Öyleyse aldıkça ne yapın? Alındır. Ve yine hadis-i şeriflerde iki haris doymazdır. Biri. Arapça söyle Arapça. Alemund. Talibun mu? dünya, talibun elim. İki haris doymazdır. Bunun üçüncüsü yok kardeşler. Üçüncüsü yok. İkisi de diyor, hırslandıkça hırslanır. Ve Birinin diyor, Allah zenginliğini evet. ne yapar? Buraya. Birinin ise Hı. tam iki kaşının arasına koyar diyor. Hı. Biri diyor, dünyada çalışır, çabalar diyor, çektiği cefa yanına kar kalır. Neredeyle kısmetin kapalı diye Hı. Çalışır, çabalar ancak ona takdir etmem gelir. Biri işe diyor, dünya ayağının altına doyur, doyur İki fariz doymaz. Kim ilim için diyor bir yola çıkarsa Allah o yolu ona ne yapar? Kolaylaştırır ve cennete giden bir yol açar. Ummadığı yerden ne yapar? Bozuklandırır. Yani ilim için teşvik e, saatlerimizi anlatmakla ne yapmak? Yetmez. Ama sakındırmaya gelince inanın o da aynı şekilde kardeşlerim. Her alim cennetlik demek değildi. Önce bunu bir anlamamız gerekiyor. Peki bu sözü söylediğimizde insan şöyle hafifçe inciniyor değil mi? Hangi insan sevdiği alimin e, dinini öğrendiği, diyanetini öğrendiği, helalı haramı öğrendiği bir insan cennete gitmesini istemez ki. Eğer hakikaten cennete gitmesini istiyorsanız sevdiğiniz insanların, alimlerini, siz de onlara takındığınız tavırlara çok dikkat etmelisiniz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehenneme gidecek ilk üç kişiden size haber vereyim mi? Diyor. Kim bu? <gülüyor> Sizin bildiğimiz alim. Konumuzdan alakalı olduğu için bunu zikrederiz. Allah Azze ve Celle sana diyor zeka verdim, akıl verdim, kuvveti verdim. Ne yaptın diye sorar. İlmiyle her şeyi bildiği halde. O der ki diyor Ya Rabbi senin uğruna öğrendim, çalıştım, çabaladım. Ve bunu Allah için insanlara ne yaptım? Öğrettim. Allah Azze ve Celle der ki diyor sen yalan söyledin. Şahit melekler sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler. <gülüyor> Bu da gösteriyor ki her alim demek ki cennetlik değil. Öyleyse bizlerin çok çok dikkat etmesi gereken noktalardan Mesih'in birisi ve sohbetin de başında dediğim gibi e, bir toplumu ifsad eden en önemli unsurlardan birisi neymiş? Alimler. Bakın, sohbetin önünde Eleşer Üniversitesi'nden bahsettik. O üniversitenin kuruluş amacı Müslümanları ifsad etmek içindir. E, Müsteşrik Koc diye bir adam vardı. Dokuz dil biliyordu. Bu adam tuttu Mısır gibi bir yeri seçti Arapların içinde. Orada bu üniversiteyi kurarak, orada yetişen e, Müslümanların çocuklarını gittiği yerde o topluluklarda fırtalaştırsın diye kurulan ve hakikaten de görevini başarıyla yapan bir üniversitedir. Yani başarıyla yapan bir üniversitedir. Öyleyse insanın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Günümüzde öyle insanlar çıkmıştır ki, bugün faizi helal kılarak yıldızı parlayan yaşarın öyle değil mi? Vade farkını helal kılıp, evlenmede, ev almada, araba almada faiz yoktur, istediğiniz bankadan kredi alabilirsiniz deyip de e, meşrulaşan Hayrettin Karaman değil mi? Yani birçok isimleri şöyle bir alın, bunlar alim değil, aynen Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de kötü alimleri zikrederken dilini sarkıtıp soluyan bir köpeğe, Veyahut kitap yüklü bir mertebe benzetilmiştir. Veyahut da belama benzetilmiştir. Alim, ilmiyle amin, Allah'tan korkan insanlara hakkı öğretendir. Onun için kötü alimi e, cennetlik değil, cehennemlik olarak ve Çok ilginç. Yanına yaklaşsan da diyor dilini sarkıtıp sorus, uzaklaşsan da dilini sarkıtıp ne yapar? solul diyor yani. Aynı bir köpeğe benzetiyor. Çok tehlikeli. Ve Cuma suresinde ise e, kitap yüklü merkepler derken kastettiği ki evet. merkebin iki tane huyu vardır. İnsan huylarından iki tane onda belirgin bir huyu var. Nelerdir biliyor musunuz? Eşek evet. kütü mü lan Başka? bir de çok utangaç bir hayvandır. İki tane huyu vardır. Hmm. Kitap yükle eşeklere bakın şimdi hem inatçıdır hem çok utangaçtır. Aynı haşbetleri onlarda bunları bulabilirsiniz. Yani Allah Azze ve Celle bir örnek verdiğinde mesela deveye bakmaz mısın dediğinde neden deve diyor da eşeklerini hiç düşündüğünü mü? Devenin yarık dudakları var. Nereden yayılır? Çölde. Çölde ne olur? Diken. Diken. Normal dudaklı bir hayvan olsa yese yara olur. Ne yapamayacak? Orada e, yaşayamayacak. Çölde ne vardır? Düzlük vardır. Normal baksa ileriyi ne yapamayacak? Göremeyecek. Boynu nedir? Bir boyun var uzunca. E, çölde ne vardır? Fırtına vardır. Kum taneleri vardır. Gözü geride Şöyle çukurdadır. Önde de vardır? Kalın kalın kirpikleri vardır. Örter. Gelen kum taneler onu ne yapamaz? Köyü demez Yine kölde ne vardır? Sıcak vardır. Onun hörgüşleri vardır. yaylan kaplıdır. İçinde su vardır. Ona ne yapmaz? zarar vermez. Tırnaklarına bakıyorsun. Tırnakları nasıl? Dürür. Atın gibi olsa tat diye ne yapacak? kuma dalacak, saklanıp kalacak. Ama geniş, o da nedir? Çölde yağ gibi kayıp gidiyor, tatlat diye. İşte Araplar deveye ne derler? Yani. Çöl gemisi derler. Kamel diye sigara yapıyorlar. Çöl gemisi derler, deniz gemisi değil, çöl gemisi. Akıp gittiği için böyle öyle. Yani deveye bakmaz mısın derken, baktığında baktığın şeyi iyice ne yapmak? Analiz etme. <gülüyor> düşünmen gerekiyor. İşte e, alimler de merkebe benzetiliyorsa o taşıdığı yükün eşek kıymetini biliyor mu? Bilmiyor. Hatta bakın öyle eşekler vardır ki yükü vurun, canı istemesin oraya yıkılır, yük oraya ne yapar? Atar. Yani benzetilme bu yönü ne yapılmalı? Ele alınmalıdır. Yine kardeşlerim kötü alimler hakkında e, alimlerin işi? İnsanların iyisi olarak yüklü alimlerin kötüsü de insanların kötüsü olarak yüklü Yani alimse her yönü iyi bir insan başlığına ne yapmak şahit olmak zorundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşam bakın ki alimlerin önderidir, muallimlerin önderidir, numunedir. Halk içinde halkın adamıydı. Her şeye ne yapar? Karışırdı. Evlenmeydi, boşanmaydı, hükümdü, fakire, fukaraya yardımdı, dini öğretmeydi, namazı kıldırmaydı, insanlara bir şeyi öğretme, taksim etme. Yani aklınıza ne geliyorsa hepsi ne yapıyordu? Yapabiliyordu. Bugün ilim ehli dediğimizde bu vasıflar bunlarda var mı? Olmalı. Olmalı ki toplum kaynaşmalı. Çünkü toplumu bir araya getiren ilim ehli ayıran kim? Dedi mi? Ayet-i kerimede ne diyor Allah Azze ve Celle? İnsanlar diyor bir tek topluluktu. Sırf alimlerin birbirine haşeti onlara ne yaptı? Farklı farklı fırkalara ayırdı. Ve onlara ne yaptı? Peygamberler gönderdi, peygamberle birlikte birbiri kat gönderdi. Sadece mümin olan ne yapar? Hakkı döner diyor. Burada doğruya Hakka dönen kurtuluşa ne yapıyor? Eriyor. Evet. Yine kıyamete kıyamette en şiddetli azap ilmi kendisine fayda vermeyen alim olur diyor. Yine ilmini insanlara öğretmeyen alime kıyamette ateşten yular bağlanır diyor. Yine mesela, e, burada biraz duralım. E, Abiyaman menzile giden var mı hiç? Şimdi burada bir Adıyaman menzilci birisi olsa gel kurban dergaha gidelim diye siz zorlar mı zorlamaz mı? Bir nurcu birisi olsa gel haftalık sohbetinde gidelim diye zorlar mı zorlamaz mı? Yani bildiğiyle hemen sizi zorlar mı zorlamaz mı? Veyahut bir camiye gittiniz namaz kılıyorsunuz yanınızda da sizi izleyen birisi var namazınızı bir değişik gördü. Hemen size saldırır mı ne yapıyorsunuz diye? Peki siz ne yapıyorsunuz? Bu adam şirk istiyorsa, bu adam bir davete davet ediyorsa, bu adam amellerinde sünnete uymuyorsa, siz aynı tavrı takınıyor musunuz? Bildiğini gizleyene. Cehennemde yılar var mı? Anlatmak istediğimi anladınız mı? Yani Hı. Ne dedim? Konuşması şey... Sen namaz kılmayı bilmiyor musun? Hayır. Abdüçkarmayı bilmiyor musun? Hayır. Bildiğini anlatmayı. Bilmediğini de bildiği birine götürürsün. Gel arkadaşım bak ben. ben bunu bilmiyorum ama Ercan hocam biliyordur. desin. oldu hocam yolda <gülüyor> zaten o... 2030'lü yemekle... Bu mu? Ne <gülüyor> oldu? Öbür ucuya gideceksin. Öbürü yok. Yolda üzüleceksin. Ee, yazarsın, yakaladığında sorarsın. Evet. Bakın Buhari'de bir rivayet var. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri diyorsun. Bir adam diyor, cehennemde getirilir ve değirmenci merkebi gibi bağ etrafında gönderilir. Çıkar. Oradaki sakinler gelir. Bakarlar, adamı tanırlar. Ey filan. Sen bize dünyada iyiliğe de diyordun, kötülükten nehiye diyordun? Bu halin nedir? Cenemeci bakın. Adam der ki diyor, evet, Doğrusu. söylüyor. Ben size iyiliğe de emre derdim ama kendim onu ne yapmazdım, yapmazdım. Hiç kötülükten sakındırırdım ama kendim bundan beri olmazdım. İşte gördüğünüz gibi halim böyle derdi, böyle diyor. Allah böyle duruma bizleri e, düşmekten beri buyursun. Aynen. Yine kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilmiyle diyor amel etmeyen aynı şu yanan kandile benzer diyor. Yani şimdi şunu bir mum düşünün. E, burayı ışıtırken mum ne yapar? Dibine. Dibine. Yani erir. bitmeye gider. Değil mi? Yani insanları alim ne yapıyor? Işıtıyor. Ondaki kötülüğü götürüp Allah'la narasını yapmaya çalışıyor ama bu arada kendini ne yapıyor? Yakıp bitiriyor. Kendi hakkında hükhet yapıyor. Hayatına geçinmediği için de o onun için ne oluyor? Zanab oluyor. Evet. Öyle bir zaman olur ki diyor aleyhissalatü vesselam alimler fitne unsuru Yani insanlar fitneye düşmese bile o insanları fitneye düşüren alimler olacaktır. Allah böyle zamandan Bizleri konuşun kardeşler. Özgünle demek ki alimlerin iyisi doluyormuş, kötüsü de oluyormuş. Nasıl ayırt edeceğiz bilir mi? Ee, trafosuna gelmeden önce iyi, kötüyü nasıl ayırt edeceğiz? Demek ki bolca bir okuyacağız, Biz de belli bir bilgiye ne yapacağız? sahip olacağız. Alimlere takınacağımız tavrı elbette ki fazileti büyük. Elbette ki alime saygı, Allah'a saygıdır. Fakat bu saygı insanın görünce çekebilirlik demesi, onu görünce ayağa kalmasıyla değil. Bununla değil. İlme saygı gösterilecek. Sahsaysa hak ettiği neyse, Allah Resulü'nün bize sünnet olarak bildirdiği neyse bunun ötesinde de ne yapılmayacak? Geçilmeyecek ki, nasihat edildiğinde, nasihat ve alime ne yapsın? Tarifsin. Düşünün şimdi, bilgili birine gelip de nasihat ettiğinde e, kulakları çınlasın, Ebu Sa'id Hoca'nın şöyle güzel bir misarı var. O Mustafa Hocadan verir. Çünkü çocukluğu elinde geçmiş, okutmuş. Şimdi Mustafa büyüyecek okula gidecek, üniversiteyi bitirecek, gelecek, karşıma çıkacak, e, sen haksızsın, ha, haklı bile olsa diyor, müsaitin ne kadar topaltıyorsun? Yani insanın usluplu olarak öğreten insana karşı da ne yapması? Tavun alması gerekir. Yani nasihat da yerli yerinde olursa, ki bunu ne yapar? Alır. Hiçbirimiz sahabe devrinde değiliz kardeşlerim. Onlar kendi bir şey olduğunda bak bir daha bunu yaparsan sana selam vermem. Hastalanırsan gelmem. Cenacene iştirak etmem dediğinde oturup ağlıyor, Tövbe edip kendini ne yapıyordu? Düzeltiyordu. Bugün gelmesen gelme. Lan selamına ihtiyacın var diyor adam. Yani takmıyor bile. Bayramlaşmaya bile gelmiyor adam. Bayramda yok ki hasta olduğunda gelsin. Yani iyi günde yok ki başka günde insan meydana gelsin hiç eyvallahı bile ne yapmıyor olmuyor. Önce bu kardeşliklerinde güzelce bir tesis edilmesi gerekir ki yapılacak tavır da ondan sonra olsun. Bakın Allah kendisinden razı olsun. İmam Mese'nin hayatından bir kesit var. Ben her zaman bunu kalmışım bir kendime. Hocasıyla kendi arasında bir nizalaşma olmuş ve hocası hem de toplumun içinde diyerek ona kükürmüştür yüzüne ve defol git bir daha bu meclise yendiremiştir. İmam Mesih hocasından alacağı ilmi direklerin arkasında her derse gelerek tahsil etmiş ve ilmini tamamlamıştır. Ve hocasının o yaptığı hareketten ilim meclisinden kendini ne yapmamış? Mahrum bırakmamıştır. Aynı hareketin <gülüyor> düşünelim. Yani, yani böyle kazayla ile öpse, birine de bir şey çıksa Tamam bu bana bitirdi deyip adam gelmezdiler. Düşünün yani. Ama geçmişte insanlar inşanlar hakikaten öğretmeleri de talebelerin öğrenme de çok farklı çok farklıydı. Ve bugün hakikaten Allah'a hamdolsun ki ilim adeta saçılıyor. Yani öğrenelim diye ayağımızın altına böyle ne yapılıyor? Saçılabiliyor. Halbuki geçmişte inşan bir rivayeti öğrenebilmek için üç aylık bir yolu yürüyordu. Yiyeceği bitiyordu. Aynı hayvanların ot yediği gibi ot yiyordu. Ve üç aylık mesafede tekrar geri dönüyordu. Hadisi rivayet ederken üç gün orada zikrediyordu. Bakın altı aylık ömrü gidiyordu. Ama bunu yapıyordu. Bugünse biz çok rahatlıkla, ama şurada ne kadar hadis külliyeti olacağız. 5 beş bunlara ne yapabiliyoruz? Sahip olabiliyoruz. Ama onların verdiği değeri manşet edemiyor. Neden veremiyoruz? İlme saygımız yok ki ilmehine saygımız yok. Onun için bunları güzelce yakalamamız gerekir. Buna saygı olmayınca bu sefer saygı da yer değiştiriyor. Hakikaten ilim ehli olmayan insanlara e, öyle insanların yaltaklık, dalkavukluk yaptığını görüyorsun ki insan şaşırıp kalıyor. Gerçekten saygı duyulması gereken ilim ehline saygı yok. Ahlak yok. Davranış yok. Hak etmeyen adama ise korkunç bir tartış var. Bu da insanların ne kadar bozulduğunu ahlakın ne kadar çöktüğünü getiriyor kardeşlerim. Demek ki iyisi de var, kötüsü de var ve hakiki İslam alimleri de elbette ki çok kıymetlidir. ve İslamiyetin temeli bildiğiniz gibi üçtür kardeşlerim. Birincisi ilim, ikincisi amel, üçüncüsü ise idlastır. Bu üçü oldu mu iş tamamdır. İlim ehl sünnet sinnet alimlerini kitaplarından öğrenebilirsiniz. İlmi uygun amelde hayata geçirdiğinizde o da sizi ne yapar? İlmiyle amil, güzel bir insan haline getirir. İlimde ve amelde ihlas sahibi olmada Allah'ın rızasına ve amellerinizin kabul olmasına sebep olur. Ve Allah Azze ve Celle de ibadetlerinizi, amellerinizi ne yapar? Kabul eder. Unutmayalım ki kardeşlerim, alim dediğimizde, alim, sünneti, midatı bilen, hakkı batıldan ayıran, insanlara hakkı öğretendir. Fırka açan, fırkalaşmaya sebep olan değildir. Sohbetin içinde de dediğim gibi, 72 şapık fırkanın önderleri unutmayalım ki, hepsi bilen nedir? Alimdir. Öyleyse, Bizler hakkı batıldan ayırt etmeyi öğrenelim ki bu hırkayı belle dediğimiz insanların arasına biz de ne yapmayalım? Düşmeyelim. Çünkü onlar hakkı batıldan ayıramadıkları için ne yapmışlardır? O duruma düşmüşler ve sapık fırkalardan olmuşlardır. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hakkı hakkı lüksün, Bağkulu, bahtır, dilip ondan uzak duranlardan olursun. ki ve bir hem dike işvedenneye ilahiyi ilayn Ve